Mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar. Muhti'ine iledda'a, yakulul kâfirûne, hâdâ yevmûl asid. Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette, kâfirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler. كَذَّبَتْ قَبْ لَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجُنُونُ Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ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 Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Keddebet semudu bin nudur. Fakalun ebaşaran minnâ wahiden nettebi'uh. İnnâ idemle fi zalâlin ve sûr. Eulkiyel zikru aleyhi min beyninâ belhü ve keddâbun eşir.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 وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطُشَتَنَا Lut onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler. وَلَقَدْ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا فَذُوقُوا عَذَابِي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 <gülüyor> Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler. <gülüyor> o gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. اِنَّا <gülüyor> şeyin. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık. <gülüyor> Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. وَلَقَدْ أَهْلَتْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ